Su Akı programına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noray Yüce. Geçtiğimiz haftalarda su ve iklim krizini konuşmuştuk ve konuğumuz temadan Gökşen Şahin'di. İklim değişikliğinin su döngüsü üzerindeki baskılarından bahsedilmişti o programda. Bu haftada bu konuya devam edeceğiz. Dünyanın kimi yerlerini seller götürürken kimi yerlerinde kuraklık kavuruyor. Ve hem sellerin hem de kuraklıkların sayısı da şiddeti de artmaya devam ediyor. Acaba hal böyleyken Türkiye'de neler yaşanıyor diye bir bakmak istiyoruz. Baktığımızda da görüyoruz ki iklim değişikliğinden en fazla etkilenen risk altındaki ülkeler arasında yer alıyor Türkiye. Buna rağmen gerekli önlemler alınmıyor. Öylece ülkedeki iklim kriziyle birlikte su krizi de derinleşiyor. Bu hafta da Gökşen'le birlikte iklim krizini ve su krizini konuşmaya devam ediyoruz. Evet Gökşen merhaba. Merhabalar merhaba. Gökşen. Şimdi merhaba. Akgün e, giriş yaptı. Türkiye'de risk e, Altında olan ülkeler arasında sayılıyor e, bu bilinmeyen bir gerçek değildi ama bunu tescilleyen kimi raporlar yayınlandı çok yakın bir zamanda Şehir ve çevrecilik Bakanlığı tarafından e, onun raporunda şöyle bir ifade yer alıyor daha doğrusu veriler yer alıyor. ...Türkiye'de bildirilen ekstrem olay sayılarında son yıllarda önemli artışlar olduğu tespit edilmiş. 1940 yılından e, bugüne kadar yapılan bu bildirimlerde en fazla bu ekstrem olayların e, yer aldığı yıl 2010 yılı olarak tespit edilmiş... ...ve 550 taneden fazla işte e, sel fırtına e, dolu, dolu gibi, gibi. şeyler e, gerçekleştiği ifade ediliyor... 550 olayın yüzde 46'sını fırtınalar oluşturmuş. Yüzde 29'unu seller, yüzde 14'ünü de dolu. Yani risk altında olan bir ülke ve geleceğe ilgilendiren bir sorun değil. Aslında de geçmişten evet. başlayan Hı -hı. ve krizini çok fazla hissettiğimiz bir ülkeden bahsediyoruz. Bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu noktada senin ekleyeceğin bir şeyler var mıdır Gökşen? Yani bunu zaten IPCC 2007'deki raporunda... Ee, söylemişti. Türkiye bu Doğu Akdeniz bölgesi en çok kırılgan, iklim değişikliğine karşı en kırılgan bölgelerden bir tanesi. O yüzden iklim değişikliği konusunda mutlaka önlem alınması gerekiyor ve iklim değişikliğine uyum sağlanması gerekiyor denmişti. Bence en önemli rapor benim sık sık referans verdiğim ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir başka rapor Dünya Bankası'nın bu Aralık ayında yayınladığı 4 derece raporu. <gülüyor> Dünya Bankası şu an ülkelerin mevcut iklim politikalarıyla devam ederse e, 2060'a vardığımızda küresel sıcaklık artışının 4 derece olacağının neredeyse garanti olduğunu söylüyor. Üstelik yine onlar da IPCC gibi bir takım geri besleme mekanizmalarının süreci hızlandırabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla hani küresel olarak 4 derecelik bir artışa gitmemiz demek bizim en kırılgan olan bölgelerden bir tanesi olan Doğu Akdeniz bölgesinde daha da yüksek sıcaklık artışlarını yaşayabileceğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu e, hani iklim değişikliği bizim için böyle bir çevre problemi değil artık bir hayatta kalma mücadelesi. Bunu anlayarak belki de politikalar üretmeniz gerekiyor iklim değişikliği konusunda. Evet. Şimdi e, uyum süreci önemli. E, i̇şte çevre ve şehircilik Bakanlığı evet verileri ifade ediyor. Bu arada bir sürü aslında bu doğrultuda hazırlanan rapor var ya da işte e, bakanlıklar seviyesinde toplantılar yapılıyor, e, işte alan çalışmaları yapılıyor. Bir tanesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın e, düzenlediği Ormancılık ve Su Şurası kapsamında yakın zamanda yine bir toplantı gerçekleştirildi. Yine bunda da iklim değişikliğine ilişkin mücadelede yeni projeksiyonlar ve modelleme çalışması e, yapılması üzerineydi. E, sektörel olarak hangi sektörlerin etkileneceğine dönüp bakılmış ve bu uyum süreci içerisinde e, ki tedbirlere ağırlık verilmesi gerektiği ifade edilmiş. Hı hı. Bu çok anlamlı. Evet, var olan bir krizden bahsediyoruz ve buna e, uyum sağlamak önemli, e, tedbirler almak önemli. Eyvallah başımızın üstünde yeri var diyoruz. Ama e, ön plana çıkartılan e, mesele hep uyum. Ama sorunun kaynağına yönelik herhangi bir şey yok. Şu anda Sorunu engellemek Sorunu, gibi bir çaba evet. değil de hep böyle var olan sorunları uyum sağlamak bu hani birazcık kaderciliğe kadar gidiyor aslında hani geliyorsa doğadan geliyor ne yapabiliriz gibi bir şey mi acaba? E, aslında şöyle bir şey var yani geçtiğimiz günlerde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sayfasından bir e, video yayınlandı. İklim değişikliği nedir diye onu anlatan çok net orta yani anlatmışlar iklim değişikliği insan kaynaklıdır. Ee, bizim fosil yakıt tüketimimizdendir İklim değişikliğinin çözümü olarak da Doğru politikalarla uyumu gerçekleştirmek Türkiye'yi iklim değişikliğinden Kârlı bile çıkartabilir <gülüyor> bir, e, bir noktaya getirmişler Aslında doğru Yani doğru uyum politikaları Türkiye'nin bu noktada e, Çok doğru bir şekilde Adapte olmasını sağlayabilir Ama uyum politikası yeterli değil Eğer siz <gülüyor> iklim değişikliğine karşı önlem almazsanız sadece biz gelecekte bu konuya uyum sağlayacağız derseniz o zaman mücadeleden kaçmış Hı -hı. size gelene e, işte bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyorsunuz olur Hı. ki e, yani biz şu an Türkiye mevcut kümür yatırımlarını yaparsa zaten uyum da sağlayamayacağımız bir sıcaklık artışına doğru gidiyoruz çünkü insan türü de Diğer birçok canlı türü gibi bir tür aslında bu doğada var olan ve belli sıcaklık aralarında yaşayabiliyor. Örneğin işte Fransa'da 2008 yılında aşırı sıcak dalgası geldiğinde bir ay içinde Hı. 30 bin kişi öldü. Evet. Ne kadar uyum sağlarsanız sağlayın, siz ne kadar işte su konusunda, toprak konusunda, tarım konusunda uyum politikaları geliştirirseniz geliştirin. Eğer iklim değişimi mücadele edip sıcaklık artışını durdurmak için sera gazı salımlarınızı azaltmazsanız, i noktada bu yaptığınız uyum politikaları da anlamsız hale gelip kendi medeniyetinizi ortadan kaldırabilecek bir noktaya gelebileceksiniz. O yüzden dünyada herkesin söylediği genel şey uyum çok önemli ama iklim değişimi mücadeleyi göz ardı edip sadece uyuma yönelmek politikayı e, yanlış değil ama çok eksik bir politika ve esas odaklanılması gereken noktanın göz ardı edildiğini. ...edildiği fikrini veriyor insana. Evet, evet. Mesela Türkiye'nin 1990 yılındaki emisyonlarına baktığımızda... ...187 bin milyon tondan bahsediliyor karbon emisyonu. 2010 Hı -hı. yılına gelindiğinde bu 401, daha doğrusu 402 milyon ton olmuş. Yani neredeyse iki katından fazlası değil mi? İki katından evet. fazla bir evet, şey var yüzde, yani. Yüzde evet, %115 artı %115 süpiyon salımları. Evet yani e, tabii bu 2023 politikalarını da hedeflerinin de hesaba kattığımızda işte 50 küsür termik santralin açılmasından bahsediliyor falan. Bunlar da Hı -hı. hesaba katıldığında e, 700 milyon tona çıkacak. Evet 2023'de. bir tahmin var. Evet, evet böyle, böyle bir tahmin var. Hı -hı. Evet. Bir hesap, bu ne? çok tehlikeli bir durum gerçekten. Yani Türkiye'nin hem sera gazı salımının artması demek, bu küresel sıcaklık artışına katkıda bulunulması demek. Bir de yine bir başka şeye işaret ediyor. Burada da uyum politikalarını ne kadar istersek isteyelim. Böyle bir sere gazı salıma artışıyla uyumun imkansız hale geleceğini gösteriyor. Hı hı. Çünkü evet. o derece sıcaklık artışı olduğunda Türkiye'nin e, su varlığı zaten... Evet. raporu küçük referans verirsek e, Türkiye'nin güneydoğusunun da bulunduğu Orta Doğu bölgesinde... 2003 ile 2008 arasında yani o bizim ciddi kuraklık yaşadığımız dönemde hı hı. su varlığının %60 azaldığından bahsediyorlar. Evet fiyatısından evet, fazlası evet, evet azalmış. Biz, biz her ne kadar bunu yani e, Türkiye'de bu konu biraz daha işte bu bir e, büyük ortadoğu projesinin bir çıktısı gibi değerlendirsek de bu bir bilimsel rapor, bilimsel imzayla yayınlandı. Dolayısıyla hı hı. E, ciddiye almanız gereken bir şey yani bu bir oyun değil. Evet. Bununla, bunu ciddiye almadığımız zaman aslında kendi geleceğimizi ve üstelik e, 2023'ü hedefliyorsak belki de 10 yıl sonrası 2023'ü ciddiye almamış oluyoruz. Evet. Dolayısıyla hı hı. bu çok tehlikeli. Yani işte kömürden bahsettik örneğin. Hı -hı. 2010 yılında Türkiye'nin rakamlarına göre 2010 yılında 4 milyar 4 milyar 290 milyon metreküp su kullanılmış evet. termik santrallerde. Evet kömür Dolayısıyla... mevzusunu biraz daha ikinci bölümde detaylı inceleyelim Hı -hı. ama e, çünkü evet. e, kömür yılı ilan edilmişti 2012 e, yerine getiremediler gibi e, 2013 daha bir şekli yaklaşacaklar ve bu mevzu çok ciddi. ...hem iklim açısından hem de su kaynakları açısından onu e, müzik arasından sonra e, evet, daha, daha detaylı, detaylı alalım. Ama onun bakalım. öncesinde bu uyum politikaları meselesinde bir şey daha söylemek lazım. Uyum aynı zamanda yani e, engellenebilir bir şey olursa buna uyum gösterirsiniz. E, attığınız her adım e, çok daha büyük felaketlere yol açacak e, durumlar ortaya çıkartıyorsa bunu uyum sağlayamazsınız ee, ve ekonomik olarak da çok büyük yıkımlara maruz kalırsınız. Ee, 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen e, afetlere afetlerden e, dolayı maddi kayıpları 52 milyar dolara ulaşmış. Ee, evet. Yani ...böyle bir yanı da var, bunu da dikkate e, almaları gerekiyor. E, bir yandan hani ekonomik büyümeden bahsediyorlar... ...ama böyle bir büyümeye ulaşamayacaklar... ...çünkü bir yandan e, tahrip olan bir ekonomiden bahsetmeye başlayacağız. Yani bu anlamıyla da iflas eden bir ek, e, uyum politikası olacak diye düşünmek gerekiyor. Evet, şimdi evet. isterseniz yani. şöyle yapalım, bir şarkıyla ara verelim Gökşen... ...ondan sonra tamam. devam edelim kaldığımızlardan, tamam mı? Tamam, tabii. Evet, Manu Chao'dan dinliyoruz, Reigning in Paradise... Hey. Şarkıdan önce Gökşen'le konuşurken kömürden ayrı olarak bahsedeceğimizi belirtmiştik zaten. Şimdi Gökşen ben şarkıyı söylediğimde, şarkının ismini söylediğimde sen bir şeyler söyleyecektin. Sözünü kesmiş gibi oldun biraz ama. <gülüyor> evet. Evet. Ee, ne diyecektin ben aslında orada? Hazır kömüre, yani kömür'ün ekonomik etkilerine Nuran bağlamışken konuyu şey çok önemli bence. Yine bir başka rapora referans vereceğim ama bu bilimsel Hı -hı. raporlar zaten bizim hani... En evet. büyük dayanağımı dayanağımız onlar. yılın evet. bir raporu var. Geçenlerde yayınlanan e, kömürün dışsal maliyetini hesaplamışlar. Hı hı. Evet, evet. Dışsal maliyet dedi, hep göz ardı edilen insan faktörü maliyetini hesaplamışlar. İnsan sağlığı evet. Hı hı. E, yani böyle bizdeki tövbeler odasına benzeyen sağlık konusunda çalışan insanların birliği e, gibi düşünebilir Avrupa çapında. Baktığımız zaman rapor çok ciddi veriler içeriyor. Örneğin Avrupa'ya maliyeti kömürün 42.8 milyar avro evet. deniliyor. Türkiye, Hırvatistan ve Sırbistan'ı eklersek ki Hırvatistan ve Sırbistan'da çok az kömür yatırımı var. Hı -hı. Dolayısıyla bunun %90'ın Türkiye olduğunu unutmamak lazım rakamın. Yıllık toplam maliyet 54.7 milyar avroya çıkıyor. Hı -hı. Evet Dolayısıyla... çok büyük bir katkı sağlıyor evet. yani Türkiye. Bu Hı -hı. Evet. Bahsettiğin 42.810 42 milyon avronun içerisinde ilk 3 sıraya dönüp baktık biz de. Romanya birinci sırada AB ülkeleri içerisinde evet. 8.210 9 milyon Almanya devam ediyor sonra Bulgaristan geliyor Türkiye'nin e, eğer Avrupa Birliği'ne şu anda girmesi söz konusu olsa e, direkt ikinci sıradan giriyor. Hı, böyle Türkiye, konularda anda, Türkiye evet, iyi. 6688 <gülüyor> 6800 mi? Öyle bir şey e, milyon avroluk. Evet e, 6.689 milyonluk bir e, şey 2009 yılında kömür kaynaklı evet. hastalıklara ayırmıştır. Bir de şöyle bir hesap da evet. yapabiliriz. Şu anda Türkiye'nin kurulu enerjisi 57 bin megawatt. E, 2013 yılında işte bunun bu gücün 100 bin, 100 bin e, olması hedefleniyor. Şu anda mevcut kurulu gücün içerisinde kömürün eee payı ne diye baktığımızda 8140 megawatt... 2023'te evet. ise bunun e, ...30 30.000'e çıkması hedefleniyor. Yani o bahsettiğiniz 50'ye yakın Hı -hı. evet kömürlü e, termik santral açılırsa Hı -hı. O, yani 4 katı. O zaman sağlık e, giderlerinin de 4 katı at, e, artacağını kabaca hesaplayabiliriz ve böylece evet. Avrupa Birliği'nin bütçesini birden bire e, tavan yaptırabilir Türkiye'nin planları. Evet. Evet. <gülüyor> yani değil. Bu da şeyi unutmayalım yani normalde örneğin hani çok Türkiye'de göz ardı edilen bir konu bu ama çok önemli bir konu. Ee, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun belirlediği bir rakam var. Eğer çıkarttığınız linyit kömürü belli bir düzeyin yani 7 ppm milyonda partnacının üzerinde uranyum içeriyorsa o kömürü yakamazsınız. Çünkü radyoaktiftir o kömür. Hı hı. Ama evet. Türkiye'de bu kural uygulanmıyor. Örneğin bu yüzden yatağında geçmişte e, nükleer saldırı alanlarının çaldığı durumlarla karşılaşıldı. Yani öyle bir radyasyon veriyorsunuz ki insanları hmm. e, kömürü yakacağım diye. Dolayısıyla insanları hani sadece kömürden çıkan civadan ve e, asit yağmurlarından değil aynı zamanda farkında olmadan radyoaktif bir şekilde etkileyerek hem gıda zincirine bunu katmış hmm. oluyoruz hem de e, çok daha ...farklı etkiler yani gelecek nesilleri çok daha ciddi şekilde etkileyebilecek bir sürü, bir türü, bir sürü e, hastalığın kapısını açmış oluyoruz. Yani şunu söylemeye Kesinlikle. çalışıyorsun değil mi Gökşen? Bu e, defalarca üste basa basa söylenen yerli kömürün aslında e, çok da şey değil. Bir, bir yanıyla da e, diğer bütün o olumsuz etkilerini bir tarafa bırakıyorum. E, yakılmaya uygun e, elverişli bir kömür... Evet, Olmadığından evet, da evet, kalitesi yani bu, bu mesela bizim hiç e, çok göz ardı ettiği bir argüman bizdeki karar vericilerin ama çok önemli bir argüman. Yani siz e, enerjiyi kimin için üretiyorsunuz? Eğer kendi e, halkınızı enerji üretirken zehirleyecekseniz evet. ve eğer kalkınmayı hedefliyorsanız kimi kalkındıracaksınız? Hı -hı. Eğer o insanların e, ölümüne sebebiyet verirsiniz. Dolayısıyla aslında yani, kömür konusu enerjinin dışında tam bir yaşam hakkı konusu. Evet. Dolayısıyla hani çok çok daha farklı e, kritik bir rol oynuyor aslında. İklimle beraber bakıldığında da tek başına ve sağlık konusunda da bakıldığında da çok Ciddi önemli olan bir konu. Ama bunları dikkate almadıklarını yetkililerin çeşitli beyanlarında zaten hissediyoruz. Örneğin yakın bir zamanda PDK'nın da herhalde bu kömür evet, toplantısı yapmışlardı. Örneğin oradaki bir ifade vardı ki dünyayı biz kirletmedik. ...yerli kaynakları, kömür kaynaklarını... ...sonuna kadar kullanacağız. Hı -hı. Bunu çok evet. üst düzey bir yetkili... ...şimdi tam e, hangi pozisyonda olduğunu... ...hatırlamıyorum ama üst düzey bir yetkili... ...ifade etmişti yani. Dünyayı biz kirletmedik. Hı -hı. E, bizim kirletme hakkımız var. Kirletme mi? hakkımızı Bunu, koruyoruz diyorlar. Koruyoruz <gülüyor> Kirletelim diyorlar. diyorlar. Böyle bir yaklaşımlarının olduğunu biliyoruz. Bu anlamıyla zaten... ...uyum politikaları çok gerçekçi... E, ...gelmiyor. Buradan hemen şeye geçebiliriz ama kömürde bir... Kısımı daha ifade evet, etmekte evet, fayda var. Sen suyla birkaç kere söyledin, yani. evet, suyla su kullanımından ilgili e, kömür e, ciddi bir biçimde su kaynaklarının kullanılmasını gerektiren bir e, enerji birimi diyelim, aynı zamanda kirleten bir unsur. Evet. evet. Mesela... Yani Hı -hı. şöyle, yani birkaç örnek vermek gerekirse, ben bunu hani sayıları vurunca dehşet verici olduğunu fark ediyorum. Tekrar sarmak gerekirse 2010 yılında 4 milyar 290 milyon metreküp soğutma suyu kullanılmış. Uh -huh, sadece ee, soğutma yani, için bu evet. Evet bu hmm. sadece soğutma için yani kömürü evet. yıkamak için kullanılan su e, da ayrıca. da ayrı bir kalem. Uh -huh. Burada suyun büyük bir kısmı e, denizden alınarak kullanılıyor ve denize geri veriliyor. Dolayısıyla e, hani su azalmamış gibi görünüyor ama bunda örneğin e, şeyden bahsedilmiyor ne kadar kirletildiğinden hı hı. yani hı hı. o suyun ne kadar kirletildiğinden ve ne kadar temizlendiğinden bahsedilmiyor bir de şöyle bir fark var bu mevcut su kullanımı gelecek öngörülerini yaparken biz su varlığımızın gittikçe az olacağını konuşuyoruz zaten hı hı. Hani uyumdan bahsederken hı hı. ama yine de o suyu enerji için kullanmayı tercih eden enerji politikalarına yöneliyoruz hı hı. dolayısıyla hı hı. eğer uyumu sağlayacaksak o suyu ...enerji için mi insanlar ve gıda üretimi için mi kullanacağız? Burada hmm. çok net bir ayrım var ve burada çok net bir tercih yapılması lazım. Tercihi yine bakıldığı zaman şu an mevcut kömür politikalarında çok insandan yana değil gibi görünüyor. Bir de bir başka önemli unsur var. Örneğin işte son zamanda çok ciddi üzerine bastırılan bir yer var Karapınar. Hmm. Karapınar'daki yeni yapılacak olan termik santral Suudi Arabistan'dan teklif geldi yerli yatırımcılardan da teklif bekliyoruz gibi. Ama hmm. baktığımız zaman Karapınar su kaynağı olan yani su varlığı olan bir yer değil zaten. Hmm. Karapınar'a termik santral yapılması için oraya su taşınması lazım. Hmm. Dolayısıyla e, işte bir boru hattıyla oraya su taşınacak ve taşınan suyu zaten e, sadece termik santral için kullansanız bile yetmiyor gibi bir durum var. Orada. Hmm. Bir başka önemli olan konu da yani Karapınar'da Karapınar başlı başına bir Türkiye'nin uyum politikaları şeyi zaten deney alanı gibi diyebiliriz. Hı hı. Karapınar'da önce çiftçilere e, sulu tarım yapabilmeleri için teşvik verildi. Su olmayan bir bölgede bu, bunu söyleyeyim. Evet, su olmayan bir bölgede şeker pancarı e, pardon şeker pancarı, pancarı. üretimi hı hı. için teşvik verildi ve şeker pancarı üretmeye başladılar. Dolayısıyla oradaki su varlığı gittikçe azaldı. Evet. Su varlığı azalınca e, çiftçiler Haliyle yeraltı suyunu kullanmak istediler ve yeraltından kuyularla su çektiler. Şu an Konya Karapınar bölgesinde 30 binin üzerinde kaçak kuyu var. Evet. Örneğin, bunlar saptanmış olanlar. Tabii. Evet. evet. Hı hı. Ve çekilen yeraltı sularının sonucunda da günümüzde çok ciddi obruk oluşumları var. Hı hı. Yani artık toprağın altı boşaldığı için toprak 90 kadar, 90 metreye, 90 metreye kadar içeri çöküyor. Hı hı. Bir de bunun üzerine biz e, o yeraltı suyunun neredeyse tamamını kullanacağımız bir de üzerine su taşıyıp onu kullanacağımız bir e, oraya enerji yatırımı yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla yani orası eğer uyum istiyorsak, hani <gülüyor> uyum eğer birincil iklim politikamızsa bunun için bile mantıklı olmayan bir enerji evet. yatırımı. Çok çelişkiden. Yani. Hı hı. Evet. Ee, bir tane araştırma var şimdi Burning Or riversın 2012 yılında işte bu kömür, nükleer, HES... E, suyu enerji için suyu yakıyoruz adlı evet. bir e, raporundan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kömürden e, zarar gören akarsuların boyutunu 14.500 ile e, 35.500 kilometre arasında olduğunu tespit etmişler e, Türkiye'de de böyle evet. bir çalışma yapılabilir ve bu evet, evet. E, yeni termik santrallerin kurulmadan önce yapılması da. Faydalıdır diyelim. Buradan e, yine uyum politikalarımızı sorgulatan, yani samimi olup olmadıklarını ki samimiyetsizlerinin göstergesi olarak algıladığımız bir nükleer girişimi de var. Nükleer de aynı şekilde e, tarihsel olarak kazalarından, tehlikesinden, atık sorunundan e, bunların hepsinden bağımsız olarak su meselesinde de çok ciddi problemli bir enerji türü. Ee, onu da e, hızlıca Kısaca geçelim. Bir bakalım evet. Çünkü, çünkü zamanımız da azalıyor. çok evet bu programda <gülüyor> da yetiştiremeyeceğiz. Biz iklim ve su krizi mesela ele alacağız herhalde program. Böyle devam ediyormuşuz. Ee, onda da e, soğutma sistemleri, e, nükleer santrallerin soğutma sistemlerinin asıl e, unsuru su. Ee, Japonya'daki kazadan istersen biraz bahset Gökşen ben de şey yaparım. Arada. Hangisinden bugün yine tekrar bizimle başladım, Dolayısıyla hangisinden diye sormak lazım hakikaten? Evet. Ee, yani aslında nükleer santraller de e, çok apa ayrı, yani iklim değişikliği konusunda doğrudan ele alınması gereken bir konu. Bütün dünyanın nükleersizleştiği bir noktada e, nükleer hani ve ikn nükleer iklim değişikliğine çözüm olamayacağının. Artık kabul edildiği bir noktada çünkü e, öyle bir yani nükle, nükleerle çözüm üretmeye çalışırsanız o zaman da uyumunuz imkansız hale geliyor. Dolayısıyla nükleerin artık iklimleşin çözümü olmayacağını kabul edildiği noktada biz hala nükleer tutkusuyla devam ediyoruz. Ama e, Fukushima'daki ilk kaza diyelim yani 2011'deki o büyük patlamadan bahsedersek orada örneğin dalga boyu 6 metre olarak hesaplanmıştı. Hı -hı. Herhangi bir evet. tsunami durumunda. Evet. Ama iklim değişikliği sebebiyle deniz seviyesi yükseldiği için deniz seviyesindeki yükselme dalga boyunu e, çarpı 3 arttırdığı için toplamlı tuzunamıda gelen dalgalar 9 metre olarak geldi Hı -hı. ve bu dalgalar nükleer santraldeki bu büyük felakete sebep oldu. Evet. Nükleer hani e, güvenlidir diyenlerin dedikleri gibi olmadı aslında. Evet, Oca Japonya yükseldi. gibi bir ülkede. Hı -hı. Evet, yani ve... en kaçıncı nesil olursa olsun nükleerin güvenli olmadığını çünkü bu tarz dışsal e, doğal felaket artık doğalı da tırnak içinde söyleyelim iklim değişikliği kaynaklı doğal felaketlere Hı -hı. E, çok açık olduğunu gösterdi. Mersin'de yine tam bir deprem kuşağı üzerinde bir de e, yine iklim değişikliği ve uyumla bağlarsak nükleer santrallerin bir diğer yan etkisi de suyu artı 2 dereceye kadar ısıtıyorlar. Evet. Ee, hmm. Soğutma hmm. esnasında kendi içlerine kimlikler çubukları soğutma esnasında. Hı hı. Radyoaktif <gülüyor> maddelerin yayılma e, şeyi de aslında su kanalıyla çok fazla gerçekleşiyor. Hani bir kaza olması durumunda sızıntı olması durumunda çünkü bu geçici e, saklama yerlerinde... E, re... Uranyum e, neyi derlerdi çubukları, <gülüyor> çubukları evet uranyum çubukları e, suların içerisinde muhafaza ediliyor. Altında. Ve evet. asıl hı. sızıntılar da bu noktada sızıntı kazaları da bu noktada gerçekleşiyor. Burası da çok önemli. Hı. Şimdi kesmek zorunda kaldım Gökşen'cim. Çünkü hı. yine bizim süremiz <gülüyor> bitti. <gülüyor> Süre bitti maalesef. Ama burada bir şey söyleyelim. Şimdi evet. hükümet e, nükleer santrali iklim değişikliğine çözüm olması çözüm olacak diye iddialı bir biçimde bunu söylüyor. Çok basit Hı -hı. sorular soruyoruz. Ee, biz nükleere karşıyız ama e, madem böyle bir argüman ileri sürüyorsunuz... ...peki bu kömürlü termik santralleri niye yapıyorsunuz? Çünkü fosil yakıtlarının içerisindeki Hı -hı. en belalısı... E, ...iklim Kümür. değişikliğini e, hızlandıran en önemli faktör... ...kömür olduğu bilimsel raporlarla ispatlanmış durumda. Hani Bunu söylediğinizde herhangi bir inandırıcılığınız kalmıyor. Evet, evet. E, sıfırlanmış evet. bir durumdasınız. Ama yine de uyum e, şeylerinin politikalarına evet tabii hız verin diyoruz. Ama öncelikli Ama, olarak iklim değişikliğini evet. durdurmak için yenilebilir enerji kaynaklarını hızla dönün. Verimli, e, enerjiyi verimli kullanın. tasarruflu kullanın. Ve toplumsal çözümler oluşturun diyoruz. Evet. Gökşen sana çok teşekkür <gülüyor> çok ederiz. Çok teşekkürler Gökşen. Ben görüşmek teşekkür üzere. Çok görüşmek üzere. Evet, bu hafta da bu kadar. Görüşmek üzere.